Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Alleme bil kalem Alleme linsâne Mâlem ya'lem Ve ala Alâ rasûlinâ <gülüyor> Muhammedin Ve sellem Ve ba'd Navâkidul vudû Abdesti bozan şeyler Onlardan bahsedeceğiz Bu dersimizde Peki Önceki dersimizde Abdesti Abdestin farzlarını Sünnetlerini Müstahhaplarını Onlara anlatmıştık Şimdi Navâkidul vudû abdesti bozan şeyler. Tahareti nasıl tarif etmiştik? Ne demiştik? An dâfetu an hadesin ev habesin. Hadesten, habesten. Hades işte organlarınıza gelen tahareti izale eden o durumdu, manevi durumdu. Habes ise şeriatın necis kabul ettiği kandı, irindi. Onlara habes diyorduk. Onlardan temizlenerek kişi. E, abdest alıyordu, gusül abdesti alıyordu. Peki şimdi bu temizliği bozan nedir? Tahareti bozan şeyler nelerdir? E, abdesti bozan şeyler onlardan bahsedecek. Biz bunları dört başlık altında toplayabiliriz. Abdesti bozan şeyleri. Yani nevâkidul vudu Bir nedir? Mâ min sebileyni. sebileinden çıkan. Yani dışkıyla idrar. Ama sadece dışkıyla idrar değil, sevileyin. Yani ön ve arkadan çıkan her şey abdesti bozuyor. Yani her şey kurt çıksa, başka bir şey çıksa ne çıkarsa yerlenme olsa, sadece ön erkek önden yerlenme olsa o bozmuyor. Ama arkadan yerlenme dahil olmak üzere ön ve arkadan ne çıkarsa abdesti bozuyor. Arkadan yerlenme bozar, önden erkeğin yerlenmesi bozmaz. Onun dışında ön ve arkadan çıkan her şey abdesti bozar. Peki kadınlarda ise, kadınlar ferslerine pamuk koyarlar. Pamuk koyar, pamuğun eğer dışına içerideki sıvı çıkmıyorsa, taşmadıysa o zaman onun abdesti bozulmaz. Peki dışarıya taştıysa o zaman abdesti bozulmuş olur. Hükmen içeriden gelen akıntı dışarıya çıkmış gibi olur. İçeriden gelen kuralımız, içeriden gelen şey akıntı olsa, sıvı olsa, su olsa ne olursa olsun abdesti bozuyor. Sadece kan veya irin olması gerekmiyor. Peki kadın rahmin dışında sıvı olsa, içeriden gelmiyor, dışında ağız tarafında sıvı olsa o, bedendeki ter gibidir. Nasıl bedenden çıkan ter abdesti bozmuyorsa, oradaki o oluşan sıvı içeriden gelmeye, dışarıda oluşan sıvı o abdesti bozmaz. Ondan dolayı abdest alması gerekmez. O halde birinci husus, sebileyin dediğimiz, ön ve arkadan gelen her şey abdesti bozuyor. İkincisi, ön ve arkadan değil, yani bedeninizin başka yerinden geliyor. Kolunuzdan geliyor, ayağınızdan geliyor. Ama nedir bu? Şeriatın necis kabul ettiği, habes kabul ettiği bir şey. Ee, kan geliyor, irin geliyor, efendim, cerahat geliyor. Bu tür şeyler veya yaradan bir sıvı akıyor. Yara, irinin içinden bir sıvı akıyor. Bunlar bozarlar. Bunlar bozar. Ee, ama e, ağzınızdan mesela, Tükürük çıksa bozmaz ama kan çıksa o kan da tükürüğe galip olsa o zaman bozuyor, o zaman bozuyor. Peki yani bedenden çıkan necis şeyler sebileinin dışında bedenin herhangi bir yerinden çıkan şeylerde necis olup olmamasına bakıyoruz. Necisse bozar. Ama sebileinden çıkanın necis olup olmamasına bakmıyoruz. Rahinden sıvı su gelse bile kadının o yine abdesti bozar ya yani. nevakidir vudu olur. Yani tükürük e, yutmuş olsa e, zaten tükürük bozmaz. Balgam o da bozmaz değil mi? Balgam o da bozmaz. Bozar, o zaman bozar. Yani çoğunluksa eğer çoğunluk tükürükse o çıktıktan sonra bozar çoğunluğu tükürükse Peki üçüncüsü ise uyku, uyku hali Uyku da abdesti bozuyor Aslında kurala baktığınız zaman bozmaz Niye bozmaz? Çünkü bedenden çıkan şeyler abdesti bozuyorlar Bedene giren orucu bozar, bedenden çıkan abdesti bozar. Uyku bozmaması lazım. Yani genel kural bu. İki türlü kıyas var. Bir usulü fıkıhtaki kıyas var. Bir de fıkıhtaki kıyas var. Fıkıhtaki kıyas genel kural. Abdesti bozmada genel kural ne? Bedenden çıkan şeyler bozuyor. Fakat uyku da bozuyor. Neden bozuyor? Çünkü uyuduğu zaman insanın bedeni gevşiyor Bedenden ne çıkıyor bilmiyor. Bedenden ne çıkıyor bilmiyor. İlgili hadis-i şerifler gelecek şimdi. Ee, Tabi uyku mutlak olarak bozmaz. Ayakta uyuduğu zaman bozulmaz. Rüküde uyursa bozulmaz. Ee, dördüncü durum ise o da kahkaha, kahkahayla kişi namazda gülerse, namazda kahkahayla gülerse onun hem abdesti bozulur hem namazı bozulur dedik. Peki dört başlık altında abdesti bozan hususları özetledik. Şimdi metinden okuyalım. Oyan Faslun. Şimdi şöyle uyku mutlak olarak bozmuyor. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kalbim uyumaz ama gözlerim uyur. Gözlerim uyur. Allah Resulü'nün kalbi uyumadığından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyurken kendine sahip rüya geliyor. Rüya vahiy oluyor. Allah Resulü'nün rüyası vahiy oluyor değil mi? لَقَصَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّٰيَا hak Kendine sahip olduğundan Efendimiz uyuyunca Allah Resulü'nün uykusu onun abdestini bozmuyor. Ama bizim uyku ne zaman bozar? Yan üzere yattığımız zaman veya yatağa girdim uzandım böyle yattığın zaman... Kendinden geçtiğin Mavsallar çözüldü. Ee, bu durumda e, abdest gider. Fakat ayakta namazda uyursan abdest gitmez. Neden gitmez? Çünkü eğer tam uyuduysan zaten çuval gibi yere iner adam. Duramaz ayakta. Yani bu hala kendine sahip. Tam bir uyku hali yok. Dolayısıyla o halde kendine sahip olduğundan bedenden çıkan şeye de vakıf olur abdesti o halde bozulmaz her uyku bozmuyor yani her uyku bozmuyor peki vayan kudul <sessizlik> wudu kullu ma'haraje mina sebileyn sebileyn ön ve arka ön ve arkadan çıkan kullu ma'haraje ne çıkarsa çıksın bak burada şart yok ön ve arkadan çıkan her şey yani ister kadının rahminden sıvı gelsin idrar gelsin e her şey Arkadan önden bunlar abdesti bozuyorlar. İkinci husus, külluma karacı min sebileğini, omin gayris sebileğini imkane necesen. Peki eğer sebileynin dışında ise, o zaman omin gayris sebileyn, sebileynin dışından çıkıyorsa, yani külluma karacı min gayris sebileğini imkane necisen. Yani eğer necisse, şayet necisse o zaman bozuyor. Yani e, efendim sebileinde necis olup olmamasına bakmıyoruz. Ama, <gülüyor> ama inkâne min gayri sebileyn, inkâne mâ yehrucu min gayri sebilein e, o sebileynin dışında bedeninizin herhangi bir yerinden çıkıyorsa o zaman necis olmasına bakıyorsun. Tükürük çıktı bozar mı? Bozmaz. Göz yaşı çıktı bozar mı? bozmaz. Ama gözleşi burada irin yara var oradan geliyorsa, yaradan geliyorsa o zaman bozar. Necis olan bir yerden geliyor. Peki bununla alakalı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifini alıyor. Men qa'a au ra'a fi salatihi falyansarif ve liyetawadda. Men qa'a kim qa'a kusarsa au ra'a fi salatihi namazda kusar Kusarsa tabi namazın dışında ağız dolusu kusmak o da namazı abdesti bozar. Namazın dışında ağız dolusu kusmak o da abdesti bozar. Peki kim kusarsa evu ra'afe ra'ufa kilahumayyizuz fi Salati Namazda burnu kanarsa kimin kanadıysa menin cevabı nedir? Kimin kim kusar? Namazda burnu kanarsa ne yapsın? Cevabı şimdi geliyor değil mi? Fe yansaliv vel yatawadda. Fi'l emir emri gayip. Fel yansaliv ayrılsın, gitsin abdest alsın. E, buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü kusmak abdesti bozuyor. Burun kan geliyor abdesti bozuyor. İkisi de nedir? Min gayri sebebiyle indir. Neyi anlatıyordu? Ön ve arkanın yani makatla duburun e, kubul ile dubur, kubul ile duburun dışında gelen şeyler necis olursa abdesti bozar dedi. Delil olarak da bu hadis-i şerifi getirdi. İşte namaz kılıyor kişi, kusuyor, burnundan kan geliyor, ikisi de necistir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki işte, Gidin, gerçi Kusmanın necaseti ile alakalı fuka'nın farklı görüşleri var. necis değildir diyen alimler de var. Peki efendim Walqayu mil el femi, Walqayu mil Şimdi, veyn kudul wudu'a kullu ma Sebileinden çıkan her şey gayri sebebiyleinden çıkan necis olanlar abdesti bozuyorlardı. Şimdi küllüye atfediyor. Neyi atfediyor? Wal <gülüyor> kayu. Başka ne bozuyor? Yan kudul vudu ma Bir de yan kudul el kayu mil alfemi. Ağız dolusu kusmak da bozuyor. Ağız dolusu kusmak da o da bozuyor. Neyi? Abdesti bozuyor çünkü efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yuadul vudu'u min seb'in şeyden dolayı abdest iade edilir. fiha bu bağlamda efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem al-qay'a mil'al-fam kusmak ve dam as efendimiz akan kanı kahkaha ile gülmeyi bir de uykuyu zikrettiler sallallahu aleyhi ve sellem fakat ve kalite mil al alakalı eğer bir adam aynı mecliste aynı mecliste kusuyor ama az az kusuyor topladığınız zaman ağız dolusu yapıyorsa bu adamınki de bozulur mu e, bozulur fakat burada fukahanın farklı mutalası var Ebu Yusuf nere bakıyor ittihadı meclise bakıyor Aynı mecliste bir saat içerisinde kuslu, ağız dolusu. Yani ağız dolusu demek kendini böyle tutamaz adam. Birden böyle ağız açılır böyle. O şekilde kusma. Ebu Yusuf, Ebu Yusuf bir mecliste ki kusmalar diyor ağız dolusu olursa bunun abdesti bozulur. Az kusarsa abdest bozulmaz. İmam Muhammed'e göre ise o gaseyan. Sebe, sebebe bakıyor mide bulantısı aynı mide bulantısından aynı sebepten kaynaklanıyorsa aynı sebepten kaynaklanan kusmalar eğer e, bu adamın kusmasına sebep oluyorsa abdest bozulur diyor peki balgam ağız dolusu olsa bile o yine bozmaz değil mi? bozmaz diyoruz yani kusmayı fukahamızdan e, necis kabul etmiyorlar. Ama yani insan tabiatına bakıp bugün, evet, Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifine de bakıp, yani necaset diyenlerin görüşü kıl bile olsa almak gerekir. Efendim devam ediyoruz. ve وَاِنْ قَاءَ دَمَنْ اَوْ قَيْحًا ve وَاِلَّمْ يَمْ لَئِلْ فَمَةً kim itiraz ediyor? İmamı Muhammed. Ve in adam kan kussa veya han irin kussa ne kadar e, efendim bu e, abdesti bozar değil mi? Ve in ka'ademan veya han ne kadar abdesti bozuyor. Ve illem yemle il ağız dolusu olmasa bile. Ağız dolusu ama niye kan geliyor? Çünkü kusma değil. Önceki kusmaydı. Kusmada ağız dolusu olmasına bakıyoruz. Fakat kan ve irinde ağız dolusu olmasa bile bunlar bizzat necis olduğundan. Çünkü kusmayı necis almıyor. Necis kabul etmediğinde ağız dolusu olmasına bakıyor. Burada ise kan ve e, irin necis olduğundan e, ağız dolusu olmasa bile abdesti bozar diyor. Fakat çok az bir kan var. Elma yedin, ısırdın elmayı Aldın baktın ki dişten oraya kan sürülmüş Bozar mı? Bozmaz değil mi? Az kan böyle misvak sürdünüz Orada az bir kan oluştu Ondan dolayı abdest bozulmaz diyoruz Peki Mim diyor İmam Muhammed'in itirazı var İmam Muhammed ne diyor? Eğer e, ağızdan çıkacaksa ee, o kan ve irin olacaksa bile yine ağız dolusu olması gerekir diyor. Kan ve irin ağızdan geliyorsa ağız dolusu olursa bozar. Ama mezhebin görüşü nedir? Kan ve irin ağız dolusu olmasa bile ağızdan çıkarsa, tükürüğe galipse abdesti bozar. Ve izehtalatad damu bil busaqi in galabehu nqada. Şimdi ve izehtalatad damu eğer kan busaqi tüküre karışırsa, tüküre karışırsa in galebehu, in galebe eye şeyin, in galebe zamir yerci demedi mi? Ee, i̇n yok, busak. Galebenin faili dem. Galebenin fail nedir? Failuhu zamirun musteturun, fihi cevazen takdiruhu huve yercihu dem diyoruz. Efendimi demu ayy şey'in hu elbusa. Kan tüküre galip olursa. Yani baktığın zaman kan tükürükten daha fazlaysa ne kadar? Yani tükürük bozmuyor ama kan tüküre galip olduysa o durumda abdesti bozar. Yani e, neyi burada esas alacaksınız? E, renk daha çok kan rengine dönüşmüş olacak. Renk, baktığınız zaman kan rengi orada tükürüğün içinde kendini belli ettiyse, yani kan önde duruyorsa, kanın rengi o zaman ona bakacaksınız, abdest bozuldu diyeceksiniz. Peki efendim, şimdi üçüncüye geldi. Neyi anlattı bize? Bir. Sebileyn'i anlattı. Mâ min sebileyn dedi. Sonra mâ yehrucu min gayri sebileyn dedi. Şimdi üçüncü. Ve yenkuduhun nevmu muzlacı'an. Muzlacı'an yan üzere yatma. Zaca'a yazza'u zucu'an. Efendim adamın yan tarafını yere koyması demek. Ve yenkuduhu ve yenkudu'e yeşe'in. Ve yenkudul vudu'a. Ve yenkudul vudu'a. En ennevmu muzdaci'an yan üzere yatınca bozar neden bozar? çünkü adam kendinden geçer zaten uyuma şekli nasıldır? yan üzere sağa döner Müslüman o şekilde uyur bozulur lima ravayna diyor o lima ravayna dediği şu önce verdiği bir hadis vardı önceki sayfada yuadul vudu'u min seb'in demişti وعد فيها القيء ملء الفم والدم سائل والقهقهه والنوم orada geçti. Peki en-nawmu bu şekildeki uyku bozar. Yatağa girdin, yattın, böyle bir uyku bozar. Wa kedhalikal muttaiku vel mustanidu. Efendim adam bir yere dayanırsa, bir yere yaslanırsa bu şekildeki uyku da bozar. Neden? Çünkü dayandı, yaslandığı zaman e, yani gerçi bu da muhtelif'un fihtir Ama böyle almak lazım ihtiyada. Bir şeye dayandı ya da bir koltuğa yaslandı. Bu şekilde daldı, gittiyse artık bu adam mavsallar çözülür. Bedenden ne çıkar? Bundan haberi yoktur. Bak burada bir hadis-i şerif aldı. Onu e, e, şey yapın, işaretleyin. Kâle aleyhissalâtu vesselâm el-aynû vikâûs-sehî el-aynû vikâûs-sehî fe -aynu in hallel vikâû el-aynû ne demek? mak'ad demek diyor ya ee, enfuhu fissemâ ve fil-arzi öyle bir Arab'ın sözü vardı ee, veya e efendim neyse manasını El aynu vika ussehi göz nedir? E, mak adın bağıdır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Vika usse mak ase mak ad e, Onun bağıdır. Feeda neametil aynu göz uyuduğu zaman in hallel vika o bağ çözülür. Bağ çözülür ne çıktı bedenden anlayamazsın. Ama ayakta uyuduğun zaman kendine sahipsin. Böyle. Dayandın, e, yaslandın, dayandın, yatağa girdin. Bu şekildeki yatmalarda bedenin o e, kendinden geçme halidir. Mak'adın bağı çözülüyor. Ne çıkıyor bilmiyoruz. Onun için e, abdest bozuluyor. Ama Allah Resulü'nde bozulmuyor. Ne buyurmuştu? Tenamu <gülüyor> aynayye ya da tenamu aynayye. Aynayye ve la yenamu kalbi. Gözüm uyur veya gözlerim uyur ama kalbim uyumaz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Peki başka ne bozar? وَيَنْقُضُهُ النَّوْمُ مُزَّجِعَنْ وَكَذَا اَوْوَا الْاِغْمَاءُ وَالْجُنُونُ Nereye atıf? الْاِغْمَاءُ Efendim nereye atıf edeceğiz? Nevm değil mi? Ve yenkuduhun nevmu vel igma'u vel cunun İgma nedir? Bayılma Vel cunun cinnet hali ee, Bunlar uykudan daha ileri derecedeki beden arızalarıdır Yani insan uykuda bir parça bile olsa kendine sahip olur ama deliyken, bayılmışken olamaz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son anında Buhar rivayetidir ee, Enes bin Malik de rivayet ediyor Allah Resulü'nü bekliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide gelemiyor. Ee, abdest alıyor. Düşüyor, bayılıyor. Birkaç adım atınca diyor asabım nerede? Bekliyorlar mı? Evet ya Resulallah. Ee, kalkıyor. Bir de abdest alıyor. Tekrar düşüyor, bayılıyor. En son gidemeyeceğini anlayınca kapıya geliyor. Enes bin Malik diyor ki anh, biz içeriden baktık. Efendimizin mübarek yüzü Sahabe kendinden geçti Son görmemizdi diyor Ke enne vecehehu Varaku mushafin Sanki bir mushaf sahafesi gibiydi Baktı baktı perdeyi kapattı Son bakışı Allah Resulü'nü Peki Efendimiz bayılıyor Su istiyor abdest alıyor Bayılıyor su istiyor, abdest alıyor Demek ki bayılmak Abdesti bozuyor kardeşim Yani asıl bozan nedir? bedenden o an bir şey çıkmıştır ama biz bilmiyoruz ihtiyaten abdest alıyoruz ama abdesti bozuyor kabul ediyoruz yani bozuyor kabul ediyoruz. Peki ven mu qa'iman ve rak'an Peki bütün uykular abdesti bozar mı? Her uyku bozar mı? Hayır. "ve'n-nawmu" yani eğer "la yankuzun-nawmu La yankudu demek yani la yankudun ne u ayakta vurak an ruküde uyursa ve secdede olduğu halde vakaiden oturarak o uyuyorsa kaiden bu durumdaki uykular abdesti bozmuyor neden çünkü adam kendine sahiptir sahip olmasa zaten böyle oturamaz veya de duramaz, yıkılır beden, taşımaz, sistem çöker. Peki başka ne bozuyor abdesti? E, وَمَسُّلْ مَرْهَا Bozmuyor tabi, bozmayanları anlatıyor şimdi. وَالنَّوْمُ قَائِمًا وَرَاكِعًا وَسَيْجِدًا وَقَاعِدًا وَمَسُّلْ مَرْأَةِ la يَنْقُضُ الْوُضُؤًا Kadına tutmak da, kadına tutmak, o da abdesti bozmaz ve vesul marati layen kudul vudu kadına tutmak abdesti bozmaz. Neden? Çünkü Ayşe annemiz radıyallahu an buyuruyor ki efendimiz anan Nabiye sallallahu aleyhi ve sallam kabl bazı nesaihi, ولم يتوضأ efendim, thumma salla, ولم يتوضأ. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam kabl bazı nesaihi sünne salla ne buyuruyor hanımlarından birini öptü bağlanisa ihi birini öptü sonra namaz kıldı abdest almadı abdest almadığı halde namaz kıldı eğer kişinin e, hanımını öpmesi e, kadına elinin değmesi abdesti bozuluyor olsaydı diyor e, hanefiler bu hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest almadan namaz kılmazdı. Abdest almadığına göre demek ki kişinin kadına temas etmesi abdesti bozmuyor. Şimdi Nisa suresini açın. Efendim sayfa 85, 85. sayfa 43. ayet-i kerime, 85. sayfa Nisa suresi 44 üçüncü ayet kelime kerime ya eyhellezine amenu la takrabu's salate wentum sukara diye devam ediyor ayet kelime Şimdi orada ve in kuntum marda ayetin ortasında ve in kuntum marda hastalarsanız au ala seferin seferde au ja'ahu ahadum minkum ya da çukurdan yani heladan e, geliyorsa sizden birisi avla mesumun nisae ne oldunuz evla nisae hanım, hanımına kişi mülamese yaptı Peki şimdi İmam Şafii buradaki lameseyi ne alıyor? Dokunmak olarak alıyor değil mi? Hanefiler ne olarak alıyorlar? çima olarak alıyorlar. Şimdi ve in kuntum Hastasınız, su kullanamıyorsunuz. Ev ala seferin ya da misafirsiniz, su bulamadınız. Ya da heladan geldiniz, abdestinizi bozdunuz. Ya da ev sumun nisa, mufale babındandır. Mufale babı, müşareket bildiri, karşılıklı yapılan bir şeydir. İbni Abbas rahmetullahi aleyh, o da diyor ki buradaki nedir? Cimadır. Dolayısıyla... Ee, İmam Şafii bunu dokunma olarak alıyor Ebu Hanife ise İbn Abbas'ın görüşünden hareketle ''Lâ meslumun nisa bu cimadır'' diyor ''Felem tecidu en su bulamadınız'' Ne yapacaksınız? ''Feteemmemu Musaiden tayyiba teemmüm yapınız'' buyuruyor Cenab-ı Hak Peki şimdi efendim o halde kadına tutmak abdesti bozmaz ayet Kerime'de geçen la mesele anlamındadır, cima anlamındadır. Cinsel birliktelik anlamındadır. Peki iki imam neden böyle anladılar? E, Fukamız hikmetini bu meselenin mutala ederken, Allah-u Alem de var. Şöyle e, diyor, İmam Şafii rahmetullah Aleyh kırsal bölgede iştahat yapıyor. Orada fetva veriyor. Ama Ebu Hanife küfede, küfe Irak merkezi. Hicretin 17. yılında Hz. Ömer Efendimiz kurmuş olan en büyük şehri küfe Ömer, Hz. Ebu Hanife orada sokaklar dar sokakları dar yapıyorlardı ki kışın sıcak yazın serin olsun diye şimdi o dar sokaklarda insanlar evlerden çıktı camiye giderken kadın var pazardan geliyorsa temas olabilir peki oradaki temas onları için bir halvet-i sahiha durumu oluşturur mu? O oluşturmaz değil mi? Onları zinaya sürükleyebilir mi? İfsat eder mi? Etmez. Çünkü şehir zaten. Millet, izdiham var ki bu şekilde bir dokunma olmuştur. Peki adam cuma namaza gidecek, evden çıktı, daracık sokaklardan geçiyor. Bir kadına sürünmeden camiye gitme imkanı var mı? E, o da zaman zaman bu imkanı bulamayabilir. Ama köyde yaşıyorsunuz. Böyle bir sıkıntı yok. Yani fakir hayata bakacak. Onun için bir alim yaşadığı bölgenin örfünü bilmiyorsa orada fetva veremez. İmam Şafii Mısır'a gidince görüşlerin bir kısmını değiştiriyor. Neden? Kavli cediydi, kavli kadimi var. Neden yeni görüşler? Çünkü Bağdat'la Mısır birbirinden farklı. Örfü farklı, kültürü farklı. Peki efendim... Ee, ama İmam Şafii Mısır'a gidince Mısır'a çok şey gidiyor. İlk dönemde Mısır'ı Bağdat'ta mukayese ederken ne diyorlar? Bağdat çok daha önde. Fakat işte Şafii'ler gidiyor. Efendim diğer alimler ulema gidince şimdi Mısır Bağdat'tan çok öndedir. Bağdat'ın acıları, ızdırapları, tarih boyu maalesef çok oldu. Allah Teala oradaki kardeşlerimize yardım eylesin. Peki ee, İmam Şafii de kendi hayatına, bölgesine bakıyor, ee, dağda gidiyor, ee, geniş yollar var, zaten evler az, kırsal yer, burada kadın erkeğe temas eder mi? Etmez, ediyorsa başka bir derdi vardır onun, başka bir yere kapı açmak istiyor. Onun için bir anlamda o kapıyı da kapatma adına Ayet-i Kerime'yi İmam Şafii böyle anlıyor, dokunmak olarak anlıyor. Yani iki türlü de anlaşılıyor ama siz bu ayetlere mana verirken bir de hayata bakıyorsunuz, hayata, topluma bakıyorsunuz, maslahata bakıyorsunuz. Mazlât hem dünya hem ahiretlerin kapsayacak. Peki sonra devam ediyoruz. Wakda masu zekeri walqa Wakda masu zeker. Zekeret yani kişinin erkeklik organla Tutması da, o da abdesti bozma Yani bu kadına dokunma bozmuyor. Erkeğin organına tutması da bozmuyor. Çünkü talk bin Ali, hadis-i şerife bakın. talk bin Ali, Efendimiz Aleyhisselam'a soruyor. Yani bu abdest gerektirir mi ya Resulallah? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorlar? La, hel huve illa bid'atun mink. Yani o sende. Bir parçadan başka bir şey mi ki o? Yani senden bir parça. Parçana tutunca abdest neden bozulsun buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte onun delili. <Gülüyor> men messe zekerehu fel yetevadda. Men zekerehu fel yetevadda. Bu hadistir. Ama o hadisi... Efendim, hadis imamları e, Yahya bin Ma'in başta olmak üzere diğer muhadisler bu hadisi e, Ravi'lerini cerh ediyorlar. Ravi'lerin cerh ediyorlar. E, o onun iş İmam şafin o hadisiyle e, Hanefiler amel etmiyorlar kardeşim. Yani hadis doktoru kim? Hadis doktoru muhadisler. Onlar senede baklıyorlar ama metinin doktoru da kim? Fuka, Fukaha. Fukaha, o senetle alakalı e, muhaddislere bakıyor. Mesela Yahya bin Ma'in nedir? Senet doktorudur. Vefat ederken, ederken diyorlar ki ona ne istiyorsun, ne arzuluyorsun, ne diyor? Beytun hali ve isnâdun âli. Boş bir ev istiyorum Allah Resulü'nün evi gibi. La yedhıru gadan li şeyy buyuruyor Hazreti Ayşe annemiz. Allah Resulü evinde yarına bir şey bırakmazdı. dağıtırdı onu. Devlet başkanıydı ama öyle bir evi vardı. Sahabeye böyle yapın diye emretmedi ama kendi böyle yaşadı. Fakrı ihtiyariydi Allah Resulünün fakirliği. Kendi seçti onu. Bir de fakrı ızdırari var. Eğer fakrı ihtiyari kendiniz o fakirliği seçerseniz onun büyük ecir mükafatı var. Peki şimdi Efendim Yahya bin Ma'in işte onu diyor, beytunu hali, boş birer bir de Ali isnad, Ali isnad Efendimizle aranızda ne kadar az ravi varsa işte sulhsiyatı var mesela diyorsunuz yani üç ravi var Rasullallah ile aranızda ne kadar az ravi varsa o kadar sizin hadisiniz kıymetli oluyor. Peki yani ve keda mesuz zeker. Hanefilere göre bozmuyor. Ee, efendim, e, Fe neydi? İmam Şafii. İmam Şafii'ye göre bozuyor. Vel kahkahatu salati tenkuduhu Namazda kahkahayla gülmek O da bozuyor. ile gülmek bozuyor. Peki, delilimiz nedir? Bir o limaravayna dedi. Hangi hadis-i şerif? Önce de zikretti. Yedi husus. Yüadü'l vudu' min dedi. Burada saydığı dört şeyde eee kahkaha da vardı. Bir de men daheke minkum kahkahaten fel yu'idis salate vel vudu'a cem'an. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki e, kim güldüyse içinizde o namazı da abdesti de hepsini birlikte yadesin. Bu üç durum var. Bir kahkaha var. E, gülmek var, dahik dediğimiz. Bir de tebessüm var. Kahkaha hem abdesti hem namazı bozuyor. Bak burada var. El kahkahatu ve dahku ve tebessumu. Kahkaha nedir? Siz de duyuyorsunuz, yanınızdaki de duyuyor. Bu kahkaha ne bozuluyor? Abdest namaz da bozuluyor. Peki öteki dahi sadece gülmeyi kendiniz duyuyorsunuz. Bu durumda ne bozuluyor? Namaz bozuluyor. Deh gülmede sadece namaz bozuluyor. Diğeri ise tebessüm. Tebessüm edince ne abdest ne namaz hiçbiri bozulmaz. Peki bu kadarla iktifa edelim mi? Guslü hızlı bir şekilde okuyalım mı yoksa he, hızlı okuyalım mı? Yoksa yavaş yavaş mı gidelim? Nasıl oluyor bu, bu şekilde? Şimdi çok yavaş okuyunca da e, dilimiz, damağımız birbirine karışıyor. Bu metinleri inşallah sizler de böyle hızlı okumaya alışacaksınız. Yavaş okudunuz mu takılırsınız. Ama öyle bir meleke olacak siz de Allah'ın izniyle inşallah. Hızlı okuyunca daha iyi okumuş olacaksınız. Rabbim o noktaya, o derece sizleri ulaştırsın inşallah. Peki, buyurun. Estağfurullah ve etubi ileyhi ve rabbil alemin. Buyurun. Ha, ne yapmak lazım? Ee, şimdi bir imam, imamsa e, dört mezhebin namazı bozar dediği hususlara dikkat etmesi lazım. Dikkat etmeli yani. Tamam. Hanefi Hanefiysen kardeşim, e, hanımına tutma, işte kadına tutma, e, tertibe riayet et, başından niyeti al, e, bunlara riayet etmek gerekiyor e, ki arkamızdaki insanlar mutmain olsunlar namazları kılarken diyoruz, tamam.